Sevgili izleyenlerimiz, devam edelim inşallah. Efendim, Cane Özkan Arslan, selamünaleyküm hocam. Aleyküm. Benim sorum şu, benim kardeşim 6 aydır vefat etti. Bazı günler evimde... Özür dilerim efendim. Efendim, ben bu soruyu daha sonra sorayım efendim. Başka bir soruya geçelim inşallah. Efendim bandırmadan Yusuf Öztürk kul Allah'ın onun sevdiğini hangi halleriyle anlar? Yani kulda ne gibi haller oluşur? Selametle kalın demiş efendim. Evet. Kul Allah'ın kendisini nasıl sevip sevmediğini anlar? Ne kadar sevdiğini veya sevmediğini anlar? Resulullah Efendimiz buyurmuştu aleyhissalatü vesselam sahabeye size Allah katındaki yerinizi haber vereyim mi? Sahabe, evet ya Allah. haber ver deyince ne buyurdu? Her biriniz kendi gönlünüze bakın. Sizin gönlünüzde Allah neredeyse, siz de Allah katında oradasınız, öylesiniz. Yani sen Allah'ı ne kadar seviyorsan, bil ki Allah seni evet, o kadar öyle seviyor. Elbette ki kulun sevgisiyle Allah'ın sevgisi birbirine benzemez. Kul Allah'tan ne kadar razıysa Allah da o kuldan o kadar razıydır. Kendi gönlümüzden, kendi üzerimizden anlarız. Bununla beraber evet, iman dolu, muhabbet dolu bir gönül, Rabbinin sevgisini kaybetmeyi gözde almaz alamaz. O sevgiyi artırmak için çabasını, gayretini sarf eder. Eğer bu çaba gayret yoksa buna beraber o Allah'ın sevgisini kazanma derdi yoksa ya da onu kaybetme korkusu, endişesi yoksa bu durumda söylediği doğru değildir. Zandır. Zandan ibaret olmuş olur. Eğer Rabbinden haşyet duyuyorsa, onu sevgisini kaybetmemek için çaba gayret sarf ediyorsa, eğer o sevgiyi kazanmak için çaba gayret sarf ediyorsa, Evet. Allah'ı seviyor, Allah da onu seviyor. O Rabbini ciddi almıştır, Rabbi de onu ciddi almıştır. O Rabbini tercih etmiş, Rabbini seçmiştir. Evet. Allah da onu seçmiştir. Öyle buyurdu. Allah dilediğini, Allah kendisini dileyeni sathına seçer dedi. Evet, bunu böyle anlamak gerekir. Efendim biraz önceki kardeşimizin sorusu. Can Uskan Arslan. Selamünaleyküm <gülüyor> hocam. Benim sorum şu. Benim kardeşim altı aydır vefat etti. Bazı günler evimde onun kokusunu ve geldiğini hissediyorum. Ve hissettiğim gün çok heyecanlanıyorum. Ve huzurlu oluyorum. Acaba hissettiklerim doğru mu? Gerçekten geliyor mu? Yoksa şeytanın vesvesesi mi? Çok merak ediyorum. Beni aydınlatırsanız sevinirim. Evet. Kardeşim için dua istiyorum. Allah sizden razı olsun. Allah razı olsun. Allah rahmetiyle muamele etsin. Amen. Yerini... Mekanını cennet eylesin inşallah. Böyle bir durumda neyi anlamak gerekir? Şeytanın verdiği vesose demek doğru değildir. Allah'tan bir ikram demek daha doğrudur. Allah kurunun gönlü mutmain olsun, huzur bulsun diye böyle bir muamelede bulunuyor. Evet, o muameleyi Allah'tan bilmesi gerekir. Buna hamd edip şükretmesi gerekir. Buna beraber gelmiş midir, gelmemiş midir? sorusunu sormak doğru değildir. Böyle bir şeyi düşünmek de doğru değildir. Gelip gelmemesi önemli değildir. Sonuç itibariyle o Allah'ın huzuruna gitmiş midir? Gitmiştir. Allah da bize böyle bir muameleyi yapıyorsa bizim görmemiz gereken şey Allah'ın bize muamelesidir. O güzel muamelesidir. Evet. Efendim Fahriye isimli bir izleyicimiz Diyarbakır'dan selam hocam demiş efendim. Aleyküm Nasılsınız? Afiyet etsinizdir inşallah. Allah razı olsun. Hocam mesaj atma imkanı bulamayan derviş kardeşlerimin sorularını size ileteceğim. Bir, birinci sorusu efendim. Sosyal paylaşım sitelerinde erkek ya da bayan arkadaşlarla sohbet ve konuşma sizce ne kadar doğru? Bizce kesinlikle yanlıştır. Eğer arkadaşlar sohbet edecekse, birbirlerine mesaj atacaklarsa bunların aynı yolu yürümeleri gerekir. Aynı yoldaki kardeşleriyle evet mesajlaşabilir. Orada her şeyi paylaşabilirler. Birbirlerini daha iyi anlasınlar, daha iyi tanısınlar, samimi olsunlar. Yolu beraber yürüsünler. Birbirlerine Allah'ı hatırlatsınlar. Birbirlerine e, Allah'ın güzelliğini hatırlatıp çaba gayreti sarf etmek için birbirlerine bir şeyler öğretsinler diyedir. Aynı şekilde evet, başkalarıyla e, bu şekilde e, mesajlaşmak, bu ortamda konuşmak asla doğru değildir. Kesinlikle kadınlar içinde, erkekler içinde bu yanlıştır. Evet, diyoruz. Sen devamla Şöyle sormuşlar, dua ederken ellerimi birleştirip dua ediyorum. İçimden öyle geliyor. Duyduğuma göre Hristiyanlar da öyle yapıyormuş. Sizce böyle dua etmekte sakınca var mı? Evet, bir şey sakınca var. Neden sakınca var? Çünkü e, Allah'ın Resulüne tabi olmamızı Allah emretti. O nasıl yapıyorsa buna beraber zahiri olarak, şekil itibariyle de ellerini nasıl açıyorsa, bizim de öyle ellerimizi açıp, duamızı öyle yapmamız gerekir. Yoksa duada başka bir e, dine mensup olanlara eğer benziyorsak, burada bir sorun sıkıntı vardır. Ama gönül itibariyle önceden öyle e, anlamış, alın, e, gönle öyle gelmiş, öyle yapmış. E, şimdiye kadar herhangi bir sorumluluk olmasa bile, sorun olmasa bile, bunu öğrendikten sonra, evet, sorun olur. Onun için o şeyden vazgeçip Resulullah Efendimiz'in yaptığı dua gibi dua etmesi gerekir. Buna beraber herhangi bir sorun olur mu? Günün itibariyle manevi itibariyle olmaz ama zahiri itibariyle, görüntü itibariyle bir sorun olur. Onun için ondan da kurtulup Resulullah Efendimiz'in yaptığı gibi yapmaya çalışmak gerekir. Devamla sınav dönemlerinde veya başka dönemlerde türbelere gitmek doğru mu? Bunun bir sınırı var mıdır? Sizi ve sizi seven kardeşlerimi, derviş kardeşlerimi çok seviyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi ve selamı üzerinizde olsun. Sizi şu an izleyen kardeşlerime selamlar. Allah razı olsun. Senat döneminde türbelere gitmek kesinlikle yanlıştır. Eğer türbelere gidiliyorsa, bu durumda bir Allah dostunun ya da bir peygamberin huzuruna gidiliyor. Orada istenilmesi gereken dünyaya ait bir şey değildir. Onlar nasıl Allah'a kul cool olmuş, Allah'a karşı nasıl sadakatlarını ispatlanmışlar, mallarıyla, canlarıyla, her şeyleriyle, nasıl Allah yolunda kurban olmuşlar, bunun tefekkürünü yapıp, Ya Rabbi, ben de bunlar gibi bir kul cool olmak istiyorum, demeleri gerekir. Onların o zatların, onlara bunu hatırlatması gerekiyor. Yoksa gidelim, dua edelim, sınavı kazanalım, şu işimiz olsun, buyumuz olsun, şu olsun demek ee, onlara karşı da e, edebe uygun bir şey değildir. Olmaz. Onun için e, böyle duaları, zahir duaları kendimiz bulunduğumuz yerde yapmamız gerekir. Türbeleri ziyaret ederken herhangi bir şekilde böyle bir e, istekte hatta duada bulunmak doğru değildir diyoruz. Benim başka bir izleyicimiz Selam Diğer TV çalışanlarına. Aleykümselam benim şöyle bir sorum olacak hocama. Yıllardır hep fakirlik sıkıntı çekiyorum. Oysaki Allah her sıkıntının ardından muhakkak bir kolaylık var diyor ve yıllardır beklemem, beklememe rağmen bir türlü olmadı. Bunun hikmeti nedir? Evet. Allah her zorluğun sonunda, her sıkıntının sonunda mutlaka bir ferahlık, ama mutlaka bir ferahlık vardır buyuruyor. İki türlü sıkıntı, iki türlü de ferahlık vardır. Biri zahiri, biri manevi. Bir insan hayatı boyunca hiç zahiri olarak sıkıntıdan kurtulmayabilir. Ya da hiç zahiri olarak sıkıntılar çekmeyebilir. Tabi herkes kendine göre imtihana tabi tutulur. Burada önemli olan manevi sıkıntıdır. Manevi sıkıntı Allah'tan uzak olduğumuzdan dolayıdır. Allah'tan uzak olduğumuzdan dolayı. Rabbimizin bize olan yakınlığını tatmadığımızdan dolayıdır. Eğer biri manevi olarak Allah'a yakınlığı tatıyorsa yeryüzünün en zengin insanı odur. En mutlu, en saadette olan insanı odur. Hiçbir şeyi olmasa bile hatta Aç ve susuz olsa bile bu böyledir. Ama eğer birinin Allah'a yakınlığı yoksa, o Allah'a olan aşkı, muhabbeti, onu Allah'ın huzurunda durdurup, o gönül huzurunu ona tattırmıyorsa, tatmamışsa o, bütün dünya onun da olsa, o huzursuz ve mutsuzdur. O sıkıntıdadır. Onun sıkıntısı çok büyük. O acınacak bir durumdadır. Evet, zenginlik Allah ile beraber olmaktır, Allah'a iman etmektir. Huzur Allah'a iman edip Allah'ın huzurunda durmaktır, Allah'ın huzurunda olmaktır. Fakirlikte Allah'tan bağımsız olarak kendini görmektir. Kendini Allah'ın huzurunda bilmemektir, tatmamaktır. Kendini yalnız görmektir, yalnızlık yaşamaktır. Kendi kendine bir şeyler yapmaya çalışmaktır. Allah'a güvenmeden. Rabbinin hükmünü bilmeden, imtihanı anlamadan. Evet, bize düşen manevi ikrama bakmak lazım. Eğer Rabbimizi biliyorsak, onu seviyorsak, onu ciddiye alıyorsak, evet, o zaman zenginiz ve manevi sıkıntımız yok demektir. Ama Rabbimizi eğer sevememiş, tanımamışsak işte asıl sıkıntı Asıl musibet, asıl bela, asıl fakirlik, asıl yoksulluk O'dur. Evet. Efendim, Bolu'dan Ali Acar, selamun aleyküm hocam. Sorun beyinden geçen gerek düşünce, gerek kötü söz amele geçer mi? Allah ayet-i kerimede buyuruyor, O gün, kıyamet günü, gönlünüzden geçirdiklerinizden de hesaba çekileceksiniz. Bunun karşılığında Allah ceza verir mi vermez mi o onun vereceği şeydir. Ama gönlünüzden geçirdikleriniz de önünüze gelecek dedi. Allah onu önümüze getirecek. Bu durumda bize düşen gönlümüze güzelliklerden başka bir şey yaklaştırmamaktır. Gönlümüzden geçirdiğimiz her iyilik her güzellik Allah onu yapılmış gibi kabul eder. Mesela biri gönlünden bir hayır yapmayı ister ama gücü buna yetmezse Allah ona bir hayır yazar dedi. Resulullah Efendimiz eğer onu yaparsa on hayır yazar. Bire on verir dedi. Ama bir günah geçirirse, bir yanlış geçirirse sonra ondan vazgeçerse ona da bir sevap verir. Neden? Çünkü Allah'ın vereceği cezayı düşünmüştür veya Rabbinin o İşi, o hali, tavrı sevmediğini düşünmüş ve ondan vazgeçmiştir. İmanı onu ondan alıkoymuştur. İmanı bir daha güçlenmiş demektir. Kazanıyor. Ama yanlış düşünce geçirirse, bu durumda o da onun gönlünü lekeler. Gönlünden geçirir ve vazgeçmezse o leke gönülde kaldı. Vazgeçmediği için onun gönlünü lekeler. Onun gönlünü karartır. Onlar üstte gelince karanlık meydana gelir gönlünde. Allah ile arasına girer. Manevi olarak onu aşağı çeker. Bu durumda demek ki yazılıyormuş, hesaba çekiliyormuş ve bize zarar ya da fayda veriyormuş. Gönlümüzden geçirdiklerimiz, düşündüklerimiz. Evet. Efendim İstanbul'dan hale selamünaleyküm. aleyküm. Muhterem Hocam. Rabbimizin indinde kelime ne demektir hürmetlerinde? Allah razı olsun. Kelime. Allah ayet kelime buyuruyor, buyuruyor de buyuruyordu. Ve iza erada şeyen en, en yakula lehü kün fe yakun. Allah bir şeyin olmasını dilediğinde sadece ona ol der. O da olur, olmaya başlar. Demek ki her şey Allah'ın ol emriyle oluyormuş, kelimeyle, bir kelimeyle ol kelimesi. Bu sadece bir kelime değildir. Evet, Bu kelimenin önünde Allah'ın iradesi vardır. İradesiyle Allah'ın tercih etmesi vardır. Yaratma tercihi vardır. Buna beraber bunu kelimeye döktü günde, bu kelime olduğunda tecelli etmiş demektir. Bu durumda kelimeler Allah'ın isimlerinin tecellisiyle doğru demektir. Her şey bir kelimedir. Her şey Allah'ın isimlerinin Tecellisinden meydana geliyor, Allah yaratıyor. Dolayısıyla her şey bir kelime, anlam taşıyan bir kelime. Buna beraber Allah, Hazreti İsa için ne dedi? O Allah'ın kelimesi dedi. nefeti i ruh için Allah'ın kelimesi dedi. Bu durumda kelime ne oluyor? Allah'ın zatıyla, sıfatıyla tecellisi, isimlerinin tecellisi demektir. Bu her şey bir kelime. Anlamı olan her şey bir kelimedir. Evet, Allah katında bu böyledir. İnsan da Allah'ın kelimesidir. Allah'ın nefettiği ruh, Allah'ın kelimesidir. Bütün varlık, evet, isim itibariyle Allah'ın kelimesidir. Evet, Allah'ın kuruna ilk emri de, ihre, oku, kelimeyi söyle dedi, şehadet et dedi, bak dedi, gerekeni yap dedi. Efendim bir izleyicimiz, selamun değerli hocam. Aleyküm selam. ismini de vermiş. Ben Hülya Tekin. Rabbim size size sağlıklı ömür versin inşallah. Hı. Hazreti Eyyub'e hangi ismiyle tecelli ettiyse size de o isimle tecelli etsin inşallah. Allah razı olsun. Rabbim Peygamber Efendimizin ve diğer peygamberlerin duasını kabul ettiği gibi sizin de dualarınızı kabul etsin inşallah. Sizi vesile edene hamdolsun. En güzel nimet olan sizi bize gönderene hamdolsun. Sizi ikram eden Rabbime binlerce kez hamdolsun. Kabe'ye gitmeden Kabe kokusunu, aşkını, muhabbetini, sevgisini bizlere sizin vesilenizle verene hamdolsun. Allah razı olsun. Allah bizi beraber edene hamdolsun. Allah'a hamdolsun. Allah kardeşlerimizin duasını kabul etsin. Kardeşlerimiz bizim için elbette ki güzel şeyler istiyorlar, bilinmeli ki biz kardeşlerimiz için en güzelini, en büyüğünü istiyoruz, söylüyoruz. Bizimle beraber olan kardeşlerimiz için Allah'ın dostluğundan, veliden, velayetten aşağısına razı olmuyor ve olamıyoruz. İnşallah hep beraber Allah'ın rızasını, dostluğunu kazanacağız. Efendim Sivas'tan ismini vermek istemeyen bir izleyicimizdir. Ben KPSS'ye hazırlanıyorum. Gündüzleri ders çalışamıyorum. Ruhum daralıyor. Bu yüzden geceleri çalışıyorum. Bu yüzden de babam kızıyor bana. Kızmasının nedeni Allah geceyi dinlenmeye ayırmış. Bu yüzden bana günah işliyorsun diyor. Evde sürekli tartışma çıkıyor. Günah mı işliyorum demiş efendim. Evet. Günah işlemiyoruz. Ama Babası o kadar bölüyor, hak olarak, doğru olarak öyle biliyor. Onu böyle her alana yaymıştır. Ne zaman müsait olursa o zaman çalışır. Bu gece de olur, gündüz de olur. Yani çalışmasında herhangi bir sorun olmaz. Gündüz çalışamıyorsa gece çalışır. Bazıları da gece çalışır mesela. Gece vardiyasında çalışıyor, onlara Niye böyle yapıyorsunuz? Denir mi? Denmez. Söylenirse ne olur? İşte çalışıyor, ekmek parasıdır denir. Bu da ekmek parasını kazanmak için gece çalışıyor şimdi. Evet onun için herhangi bir sorun olmaz. Gündüz çalışamadığımızdan dolayı. Gündüz çalışsaydık belki daha iyi olurdu. Ama eğer gece bizim için daha uygunsa bu da herhangi bir sorun teşkil etmez. Rahatlıkla çalışabilir. Ee, babasının da rahat olması gerekir. Ee, kardeşimiz babasına bunu izah etmelidir edebildiği kadarıyla ya da ne kadar dinleniyorsa o kadar izah etmeye çalışması gerekir. Gönlümüz rahat olsun. Gece de, gündüz de ikisi de Allah'ındır. İkisi de bizim için kazanma usilesidir. Neyi ne zaman kazanabiliyorsak, ne kadar nerede, ne zaman çalışabiliyorsak o zamanı öyle kullanmamız gerekir. Efendim İstanbul'dan Dudu Zarifoğlu, selam hocam. Aleyküm. Gelecek mevlüt kandiliniz mübarek olsun diye. Allah razı olsun. Kardeşimizin de mevlüt kandili mübarek olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Efendim, bir izleyicimiz selam hocam. Rüya değil annem uyurken birden kalktı ve evin içi ışık dolu beyaz. Çocuklara baktı, yok evde baktı yok. Kendine baktı, kendi de yoktu korktu seslenince, babamın sesini duyunca her şey normale döndü. Ne hikmettir bu? Allah razı olsun sizden. Bu manevi bir şeydir. Haldır. O anda hiç kimseyi görmeyebilir. Kendisini de görmeyebilir. Tam bu doğruydu. Bu doğru bir görüşti. Doğru bir bakıştı. Allah ayet-i de buyuruyor ya uykunuzda, uyuduğunuzda ruhlarınızı alırız. Vadesi gelenleri Ali koyar, vadesi gelmeyenleri vadesi gelinceye kadar, belli bir vahete kadar geri iade ederiz. Bu durumda uyuduğumuzda, Allah ruhu alıyormuş. Uyandığımızda onu geri iade ediyormuş. Allah için zaman, mekan söz konusu olmadığı için O gördü ki ruhuyla görüşüdür. Ruhuyla görünce böyle görür. Manevi alemi görmüştür. Hiç kimse yok, hiç kimse görünmüyor o arada. Sadece bir nur vardır aslında. Sonra bir sesle kendine gelince artık e, zahiri tarafı, beden tarafı, akıl tarafı evet, e, devreye girmiştir, kendine gelmiştir. Her şey normal edilmiştir. Bu güzel ve doğru bir görüştü. Ruhun görüşüydü. Efendim İzmir'den Cemal. Selamünaleyküm Aleyküm hocam. Aleyküm selam. Peygamber Efendimiz miras gününde Cenab-ı Allah'ı yüz güzelliğini gördü mü? Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Amin. Allah razı olsun. Yüz güzelliğini demek e, doğru değildir. Sanki böyle zahiri olarak bir şeye teşbih etmiş gibi oluruz. Allah'ın cemalini müşahede etti mi, etmedi mi demek gerekiyor? Evet, Allah'ın cemalini müşahede etmiştir. Hem de daha önce de müşahede etmiştir. Daha sonraları da müşahede etmiştir. Bu müşahedeyi bir tek O biliyor, Allah biliyor. Evet, karşı sefer ne kadar müşahede ettiğini. Allah ayeti kerimede öyle buyurdu. Allah en büyük ayetlerinden bir kısmını gösterdi. Bu durumda ne demek? Allah bütün isimleriyle, tecelli zatıyla, sıfatıyla tecelli edip bu cemali müşahede değil de ama en de dediğine göre bu durumda Allah'ın zati tecellisi onda mevcut demektir. Hangi isimlerle tecelli etmişse böyle bir müşahadeyi, Allah'ın cemalini müşahade etmiştir. Daha sonraları başka isimlerle müşahade etmiştir. Evet, Allah'ın cemalini müşahade etmiştir. Efendim, bir izleyicimiz Selamun Yatsı namazı gece 2'de kılınır mı? Gece 2'de kılınır mı? Evet efendim. Yatsı namazı. namazı. Elbette ki. Ee, imsak vaktine kadar yatsı namazı kılınır. İmsak vaktine kadar. Yani e, sabah namaz e, namazının vaktinin girişine kadar kılınır. Vakitler birbirini e, vakitleri birbirinden ayırır. Öğle namazının vakti çıkar çıkmaz ikindi başlar. İkindi çıkar çıkmaz akşam başlıyor. Ondan sonra e, belli bir bölüm geçtikten sonra yatsı başlıyor yatsı da sabah namazı vakti girinceye kadar devam eder. Evet. Hem sevim dinçel. Hocam selamünaleyküm. aleyküm. Aleykümselam. Size soru sormak istemezdim ama şimdi hocam yatsı namazını kılıp bitirince, son selamı verince ve subuhun kuddusun rabbuna ve rabbul melaiketihi ayetiyle tekrar secdeye gidiliyor ve orada tekrar beş sefer secdede okunuyor. Üç sefer de oturunca, ve bir de ayet-el okunup selam veriliyor. Hocam bu ibadetler, bu ibadet önceleri var mıydı? Anlatın hocam. Evveli, ahiri. Hepinize selam olsun demiş. Allah razı olsun. Evet. Önceleri böyle bir şey yoktu. Neden? Bir ölçü vardır önümüzde. Hep söylüyoruz. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam bizim için her konuda, her zamanda, her ibadette ölçüdür. Evet. Ölçü olarak baktığımızda böyle yapmamıştır. Ama daha sonra gelelim. Farklı farklı böyle e, secde yapabilir. Farklı farklı duaları, farklı farklı ayetleri, sureleri okuyabilir. E, herhangi bir şey olmaz. Bu da kula özel bir şeydir. Özel. Özel olarak herkes istediği şekilde o farzın dışındaki ibadetleri yapabilir. Bu durumda Allah eğer gönüle bir şey yapmayı veriyorsa, o onunla Allah arasındaki özel bir durumdur. Yoksa herkes böyle yapsın demek değildir. Biri Rabbini tesbih eder, öteki hamd eder, öteki secde eder. Artık o kulun gönül haline göredir. Gaye Allah ile beraber olmaktır. O'nun huzurunda olduğunu tatmaktır. Evet, halini O'na arz etmektir. Kulluğunu, abdiyetini, abdlığını O'na arz etmektir. Evet onun için böyle eskiden var mıydı, yok muydu? Eskiden böyle bir şey yoktu. Diyoruz. Efendim Denizli'den bir izleyicimiz, Selamünaleyküm. Hz. Musa aleyhisselam, Hızır aleyhisselam ile o yolculuğa peygamberlikten önce mi, sonra mı çıktı? Kehf suresinde bahsi geçen Allah sizlerden razı olsun. Allah razı olsun. Peygamberliğinden sonradır. Neden? Çünkü Allah ona vahy ediyor. O Allah'ın katından elin verdiği kulu nerede bulacağını ona vahy ediyor. Ona vahyettiğine göre, yolu ona Allah gösterdiğine göre, vahiy ile gösterdiğine göre Allah'ın nebisi ve resulüdür. Evet. Eğer yani Allah'ın peygamberi bir kuldan nasıl bir şey öğrenmeye gider, aklımız bunu almıyor diyorsa, bu durumda ayete iman etmek gerekir. Her şeyi aklımızla anlamamız gerekmiyor. Eğer iman edersek Allah bize öğretir onu. Evet. Efendim Kıbrıs'tan Hüseyin Gürçınar Allah'ın rahmeti bütün diğer TV çarşanların üzerine olsun. Amin, Mürşitimize Kı Kıbrıs'tan selam ve sevgiler. Yunus Emre'nin zındık Mevlana'nın mü müşrik bu soruyu da okuyamalı Özür dileriz. Bu ekranda bir sorun var. <Gülüyor> Betli izlerler bizden özür dileriz. Pardon. Efendim. Evet, efendim soruyu tekrar baştan okuyayım efendim. Yunus Emre'nin zındık, Mevlana'nın müşrik, Mühyiddin Arabi'nin kafir olduğunu vesaire gibi şüphelerin Türkiyeli ve kendini Müslüman olarak tanımlayan çoğu kardeşlerimizin içini kemirdiğini gö gözlemle gözlemlemekteyiz. Bunun sebebi ne olabilir demiş efendim? Evet. Bunun sebebi Allah'ı bilmemektir. Allah'ın kuluna olan yakınlığını bilmemektir. Kulun o Allah'a dost olduğunda onun yaşadığı hali bilmemektir. Anlamamaktır daha doğrusu. Herkesin her velinin Allah ile özel bir hali vardır. Ama aslında hiçbirinin edebe aykırı bir hali bir tavrı veya bir sözü yoktur. Evet bazen olmuştur böyle o sekr halinde yani sarhoşluk halinde söylenmiş olan e, sözler olabilir. Ama orada edebe aykırı herhangi bir söz yoktur. Çünkü söylenen o söz başka bir niyetle söylenmiş. Sadece böyle e, baş gözüyle o sadece akılla onu anlamaya çalıştığımızda ya da ona bahane uydurmaya çalıştığımızda hata aramaya çalıştığımızda kendi kendimize bir şeyler buluruz orada. Evet bunun sebebi o aşkı, muhabbeti o sekir halini e, tatamamaktır. Allah'a olan o yakınlığı bilmemektir. Sadece böyle sanki e, Allah'ı öyle bir e, kral gibi görüp o emreder hükmeder, buna beraber eğer doğru yaparsa, cennete yanlış yaparsa, cehenneme gönderir gibi anlamıştır. Ama Allah'ın kulü üzerindeki muradını anlarsa, Allah insanı kendisine abdolsun diye, aşık olsun diye, o aşkını, muhabbetini, imanını ispatlasın diye, onu ortaya koysun diye, yarattığını anlarsa, Allah onun imanını seviyor, Allah onun Kendisini sevmesini seviyor yani. Kul onu seviyor. Ona aşıktır. Bununla beraber bazen sarhoşluk halinde söylediği şeyler vardır. Onu da alıp böyle önüne koyup onu küfürle itham eder. Evet, bilmediği için aşktan, muhabbetten daha doğrusu bunun ötesinde imandan habersiz olduğu içindir bu. Aynı şeyi aslında farkında olmadan Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a da yapıyorlar. Nasıl? İşte Resulullah Efendimiz şöyle savaşçıydı, böyle savaşçıydı, savaşı böyle yaptı, işte böyle beddua etti ya da böyle şey yaptı, diyor. Onun o kulluk halini bilmiyor. Abduhu ve Resuluhu. Senin önce onun abdlığını öğrenmen lazım. Kulluğunu, aşıklığını öğrenmen lazım. Onu anlayıp, ona tabi olman lazım. Aşkta, muhabbette, imanda ona tabi olman lazım. Evet, bunu bilmeyince, bunu anlamayınca kendisinde olmayan bir şeyi zaten onu bilmiyor. Ama suç onun değildir. Suç kimin? Suç ona öğretemeyenindir. Suç ona yanlış öğretenindir. Eksiklik bizde. Hata bizim, usul bizim, yanlış bizim yani. Bizim ona bunu tattırmamız gerekir. Neyle? Elbette ki öncelikle halimizle, anlatarak değil, halimizle. Yani insanlar bizi gördüğünde, müminler bizi gördüğünde, Allah'ı seven, Allah'tan razı olan, Allah'ın sevdiği, razı olduğu bir kul demesi gerekir. Ben de böyle bir kul olmak istiyorum. Dedirtmemiz gerekir. Halimizle, tavrımızla, işimizle, amelimizle, o muhabbetimizle. Evet. Eksik onların değil, eksik bunu tadan, bunu yaşayan, bunu bilen evet gene müminlerindir. Öğretmeye çalışmaları gerekir. Eğer bunu söyleyenler müminse, mümin olduklarını söylüyorlarsa bu durumda gerçek mümini görmemiş demektir. Bu hali yaşayan mümini görselerdi böyle söylemezlerdi. Bu sadece onlara bilgi olarak gelince, aktarılınca yanlış yorumluyor. Evet, öğreteceğiz inşallah hep beraber. İstanbul'dan Murat Varol Hocam mürşidimizi nasıl buluruz? Mürşidimizi nasıl buluruz? Mürşidimizi Allah'ın koyduğu ölçüyle buluruz. Yoksa istihareye yatarak değil. Rüyayla değil. Allah'ın koyduğu ölçüyle Allah kuruna akıl vermiştir. Akletmez misiniz? Düşünmez misiniz? Tefekkür etmez misiniz? Tedavür etmez misiniz? Ne de az düşünüyorsunuz buyuruyor ayet-i kerimede. Onun için aklımızı kullanmamız gerekir. Ölçü nedir? Ölçü Allah'ın ölçüsüdür. Eğer mürşid, mürşidi kamil peygamber varisi ise, peygamberi temsil ediyorsa, bu durumda Allah peygamberine hangi vazifeyi vermiş, hangi sorumlulukları yüklemişse, o peygamber varisinin de o vasıflarda olması gerekir. Bununla beraber bu sorumluluğu taşıması gerekir. Nedir onlar? Evet, Size bir Resul gönderdik. Size Allah'ın ayetlerini okusun, açıklasın hikmeti öğretsin, nefsinizi tezkiye etsin, sizi temizlesin size bilmediklerinizi öğretsin, sizin için müjdeci olsun, uyarıcı olsun, nezir sizin için evet, şahit olsun, size örnek olsun dedi. Yani her neyi söylüyorsa aynı zamanda üzerinde o örnekliği de göstermesi gerekir. Gerektiğinde uyarması gerekir, gerektiğinde müjdelemesi gerekir. Bununla beraber Evet, Allah'ın ayetlerini okuyup açıklaması gerekir. Hikmeti, Allah'ın muradını öğretmesi gerekir. Bizi temizleyip, nefsimizi teskiye edip, kötü ahlakımızı güzel aklakla Allah'ın güzelliğiyle, isimleriyle değiştirmesi gerekir. Bir de bize bilmediklerimizi öğretmesi gerekir. Böyle birini bulduğumuzda işte, mürçid Kamil'i bulduk ve Allah onu önümüze koydu demektir. Tercih artık senindir. İstersen bahane öğretirsin, kendi kendine ya da, evet Allah'ın sana o takdir ettiği, ikram ettiğini önüne koyduğunda ona sarılır, onu alırsın. Bu böyledir. Ararken neyi aradığımızı bilmemiz gerekir. Yoksa böyle, kendi kendimize bir mürşit e, hayal edip, işte mürşit şöyle olmalıdır, mürşit böyle olmalıdır e, demek Allah'ın ölçüsüne uymaz. Ve biz de böyle bir mürşidi, kendi halimizdeki mürşidi bulsak bile, o mürşid değildir. O, mürşidi, o bize mürşid olmaz. Bizi irşad edemez. Rüştümüzde erdiremez, bizi büyütemez. kemale erdiremez o. Allah'ın koyduğu ölçüyü kabul etmek lazım. Önce imanımızla hareket etmemiz gerekir. Aklımızla ya da zanımızla değil. Evet, ölçü ül budur. Aklımızı kullanacağız, gönlümüzü kullanıp gönlümüze bakacağız. Evet, Allah'ın tarif ettiği şekliyle bir peygamber varisini gördüğümüzde tabi olur, kazanırız. Evet. Efendim Artvin'den Aycanur Uzun. Selamun hocam. Aleyküm Anne baba haklarından bize bahseder misiniz? Çok teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun hocam. Ana baba hakkı sadece hak deyince ana baba hakkı veya kul hakkı veya hayvan hakkı demek e, yeterli olmaz. Bütün hakları Allah ile beraber anlamak gerekiyor. Kul önce Allah'a karşı sorumludur kulun üzerinde evet, öncelikle Allah'ın hakkı vardır. Hangi hak? Allah'ın kulü üzerindeki hakkı nedir? kulun Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmaması ve sadece yalnız Allah'a abd olmasıdır. Eğer bir kul Allah'a hiçbir şeyi şir koşmasa, yani Allah'ı her şeyden ve herkesten çok sevse, sadece O'na abd olsa, O'na kul olsa, onun sevgisini istese, onun rızasını, onun dostluğunu istese böyle bir gönüle sahip olan insan, Hazreti insandır. Herkese, anaya da, babaya da, insana da, bütün varlığa hakkını teslim edebilecek vasıfsadır. Yok. Böyle şunun hakkı şu kadardır, bunun hakkı bu kadardır, bu hak böyledir, bu hak şöyledir dediğimizde bu ölçüyü tutturmamız asla mümkün değildir ve mümkün olmaz. Anaya, babaya karşı Nankör olmamak için Allah ayet-i kerimede öyle buyurdu. Allah'a şükredin, ananıza, babanıza şükredin. Öyle buyurdu. Teşekkür edin. Eğer sen Allah'a şükreden bir kul olursan, anaya, babaya da şükredersin, şükretmiş olursun. Teşekkür edersin. Ama sen Allah'a karşı nankör olursan, nankörlükten kurtulamazsın. Eğer biri anaya, babaya karşı nankörse, Allah'a karşı da nankör olduğu içindir. İnsana karşı eğer nankörse o Allah'a karşı da nankördür. Yani bu bir bütün. Şük ya şükreden bir kulsun ya da nankör bir kulsun. Eğer şükreden bir kulsan hem Allah'a karşı şükür sahibi olur, hem insanlara karşı şükür sahibi olursun, hem anaya babaya karşı hem evlada karşı şükür sahibi olursun. Bunu toptan birden anlamak gerekiyor. Sadece anayı babayı ayırıp onlara karşı olan sorumluluğumuzu ya da şükrü anlamak, anlamaya çalışmak yeterli değildir. İnsani anlamak lazım. Ya şükreden bir kuldur, yanan köl bir kuldur. Ya sabreden bir kuldur ya isyankar bir kuldur. Eğer Allah'a karşı şükür sahibi ise o bütün insanlara, anaya, babaya, bütün insanlara karşı evet. şükür sahibidir. Eğer sabreden bir kulsa, isyankar bir kul değelse Evet, Allah'a karşı isyankar olmadığı için insana karşı da isyankar değildir. Evet, Kul hak olarak önce Allah'ın hakkını gözetmeli, bilmeli, gereğini yerine getirmelidir. Gerisi, gerisi bütün haklar onun gönlünde aynı şekilde hak ile tecelli eder. Allah onun gönlünde tecelli ediyor. Ona ne yapması gerektiğini, nasıl bakması gerektiğini, nasıl muamele etmesi gerektiğini Allah öğretiyor çünkü. Ama Allah'tan ayırmışsın onu, bağımsız bir varlık gibi işte şunun hakkı şöyledir, bunun hakkı böyledir. Sakın bunu böyle yapma, sakın şunu şöyle yapma. İstediği kadar bunu söyle, o Allah'a karşı nankör büyüyse o nankördür zaten. Evet, kendini zorlayarak bir şeyler yapmaya çalışır. Ana baba hakkını veya başkalarının hakkını, evlat hakkını, eş hakkını, kardeşlik hakkını ödemeye çalışır ama bir de bakıyorsun ki tam tersi oldu, tam tersini yaptı. Neden? Çünkü o öyle değil zaten, onu yapay olarak yapmıştır, yüzeysel olarak yapmıştır. O anlık yapmaya çalışmış ve yapmıştır. Sonra içi dışına çıktığında bir de bakıyorsun ki nankör biridir. Evet, Bize düşen önce Rabbimizin hakkını gözetmektir ve o bütün hakları gönlümüzde gerekir şekilde o tecelliyi yapar, hak ile gönlümüzde tecelli eder. Denizli'den Mehmet Emin Görmez. Selamun Aleyküm. Aleyküm. Bazı hocalar Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'e Habibullah denilmiyor. Biz niye Allah'ın söylemediği bir şey söylüyoruz diyorlar. Bunu nasıl anlamak gerekir? Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Doğru söylemiş. Kur'an-ı Kerim'de Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'a Habibullah denmiyor evet Allah'ın abdini abdi diyor. Allah'ın abdi. Allah'ın Resulü diyor. Allah'ın Nebisi diyor. Ama Habibullah demiyor. Allah'ın Habibi demiyor. Bu durumda abd Allah'ın Habibi midir? Abd eğer Allah'ın Allah'ı seven ve Allah'ın sevdiği kulsa Allah'ın Habibi demektir. Kelime olarak geçmesi gerekmiyor. Evet. Dolayısıyla sadece o değil. O Elbette ki en kamil manada Habibullah'tır. Bununla beraber ona tabi olan diğer peygamberler içinde bu geçerlidir. Bir de diğer peygamberlere, Resulullah Efendimize tabi olan onunla beraber Allah'ı seven her kul kendi mertebesine göre evet Habib'dir ve Habibullah'tır. Ve bu böyledir, böyle olmaktadır. Ne kadar Abdullah olmuşsa, Abdullah olmuşsa aynı şekilde Habibullah olmuştur. Çünkü Habibullah demek Aynı zamanda Abdullah demek, Allah'ın kulü demek, Allah'ın aşığı demek. Evet, bunu böyle söyleyenler, ee, abdiyetten, sevgiden, aşktan, muhabbetten mahrum olduklarından dolayıdır. Anlamadıklarından dolayıdır. Yani Allah'ın sevgilisi olmak, ona Allah'ın sevgilisi demek, onların, onlara ağır mı geliyor? Eğer Resulullah Efendimiz için bunu söyleyemiyorsa, Kendisi için bunu nasıl söyleyebilir? Ben Allah'a aşığım, Allah'ı seviyorum, Allah beni seviyor nasıl diyebilir? Söyleyebilir mi? Onun için bunu söyleyemiyorsa Resulullah Efendimiz için kendisi için hiç söyleyemez. Söyleyemiyorsa imanda bir sorun var. İmanı anlamamış demek. İmani tatmamış demektir bu. Allah bizi böyle bir halden, böyle bir anlayıştan muhafaza eylesin. Bununla beraber bilmeyebilir, anlamayabilir. İnşallah hep beraber anlayacağız. Evet. Efendim ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz Pirime sonsuz sevgi ve saygılarımı yolluyorum. Allah Sorum şu, şöyle neden erkeklerin kızlara karşı daha doğrusu karşı cinslerine karşı hem şiddet konusunda hem de taciz konus konusunda bu kadar acımasız bir bayan olarak neden rahat davranamıyorum? İş ortamında yolculuk esnasında yürürken bile her an sözlü veya bakışlarla bazen fiili tacizle karşı karşıya kalabiliyoruz. Neden böyle bir risk altında yaşıyoruz? Neden bu korkuyla günümüz kötü geçiyor? Erkeklerden nefret ediyorum. Bu dereceye kadar geldim. Bu konuda bazen Allah'a kızıyorum. Neden erkeklere bu hususta dengeli bir hormon ve ahlak duygusunu kalplerine koymamış diye... Bu konudaki fikrinizi ve erkeklere uyarılarınızı merak ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'ın yeryüzündeki yaşadığı bir halifesi olarak sizi çok seviyoruz. Dualarda ve vuslat yolculuğumuzda buluşmak üzere demiş efendim. Allah razı olsun. Kardeşimiz dert yanmış. Haklı olarak dert yanmış. Eğer insan İman etmezse, kendini bilmez, kendini tanımazsa, anlamazsa, Allah'ın koyduğu yerde durmazsa en vahşi canavardan daha vahşi olur. Düşünen vahşi, plan proje yapan vahşi, vahşi canavar ama bir de akıllıdır. Akıllı canavar. Buna beraber eğer kendini insan olarak görmüyorsa karşısındakini de insan olarak görmez. Ne olarak görür? Bir köpek insana bakınca zahiri olarak neyi görür? Etle kemiği görür. İşte aynı şekilde köpekleşmiş bir nefis de insana bakarken sadece öyle bakıyor. Ona insan olarak bakmıyor ve o onun insanlığını görmüyor. Neden? Kendisi insan olmadığı için. Muameleyi de ona göre yapar. Yani bir insana yapılacak muameleyi yapmıyor. Bir hazreti insana yapılacak muameleyi Yapmıyor onu görmüyor Rabbini yok saymış Kendini de yok saymış Kendini etten kemikten bir varlık Karşısındakini de etten kemikten Bir varlık olarak görüp Artık bakışı öyle Olunca muamelesi de öyle Oluyor evet, insan kendine zulüm ediyor zulm etmiştir Bir de Kardeşimiz ne dedi Allah'a kızıyor Bu doğru değildi bu yanlıştı Hayat bir imtihan. İmtihan demek, kazanma imkanı demektir. Bu imtihan nasıl bir imtihandır? Her şey, herkes, her ne olursa olsun bizi bir yerlere, bir tarafa çekiyor. Çekmelidir zaten. Allah imtihana fitne diyor, fitne. Fitne demek, insanı çeken şey demektir. Mallarınız, evlatlarınız, eşleriniz sizin için fitnedir dedi. Seni çekiyor. Allah'tan, haktan Ali koymak için seni çekiyor. Her şey bizi çeker. Çekebilir. Her şey bizi başka tarafa sevk edebilir. Bize düşen nedir? Kendimizi Allah'a çekmektir. Bize düşen Rabbim Allah'tır demektir. Bize düşen güzel yapmaktır. Allah. Ölümü ve hayatı yarattık. Hanginiz daha güzel yaparsınız diye. güzel için güzel yapmaktır. Her ne olursa olsun Rabbimizin huzurunda olduğumuzu unutmamaktır. Onun hesabını yapıp öyle düşünmek, öyle konuşmak ve öyle yapmaktır. Evet, bu durumda evet bir ormanda olabiliriz veya çok daha e, farklı bir mahlukatın içinde olabiliriz. Evet, nefisler öyledir zaten. Her biri bir hayvanın suretindedir. Farklı farklı hayvan suretindeki o nefislerle, nefis sahibi olan beşerlerle beraber olabiliriz. Ama bize düşen onlara bakıp, onlar üzerinden Allah için hüküm vermek değildir. Ya Rabbi niye şunu böyle yarattın, niye bunu böyle yarattın demek değildir. Tam tersine Ya Rabbi sen beni böyle imtihana tabi tutuyorsun. Bu benim kazarmam içindir. Ben de senin rızanı güzeltiyorum. Evet. Sen her neyi emretmişsen ben onu yaparım. Başka tarafa dönüp bakma. Benim imtihanım buysa ben de kazanmak için en güzelini yaparım. Evet. Kendimizi koruyacağız. Bunun için çabamızı, gayretimizi sarf edeceğiz. Bu tavizi vermeyeceğiz. Onların da ne halde olduğunu bilip belki onlara da dua etmemiz gerekir. Evet. Ya Rabbi, evet ne buyurdu resul Efendimiz? Ya Rabbi beni bir an bile göz açıp kapayıncaya ya kırpıncaya kadar beni nefsimle baş başa bırakma dedi. Onlar nefisleriyle baş başa kalmış. Eğer Allah'ın Resulüne tabi olsalardı nefisleriyle baş başa kalmazlardı. Evet. Allah ile beraber olurlardı. Allah ile beraber olmayınca Allah'ın huzurunda olduğunu unutunca nefisleriyle baş başa kalmışlar. Evet. Onları da dua edeceğiz. Ya Rabbi, kardeşlerimizi, insan kardeşlerimizi bu nefislerinin kötü hallerinden kurtar Ya Rabbi. Eğer onlar kendi nefislerinden kurtulursa Hazreti İnsan olurlar. İmtihan ne kadar şiddetliyse kazanma imkanı da o kadar büyük demektir. Onun için imtihanın en büyüğü e, peygamberlere, sonra peygambere yakın olanlara gelir dedi Resulullah Efendimiz. Nerede imtihan şiddetliyse orada kazanma imkanı Evet. Daha fazla ve en büyüktür. Eğer imtihan yoksa kazanma imkanı da yok demektir. Bunun için Allah'a şükretmek lazım. Hamd etmek lazım. Ya Rabbi sen bana kazanma imkanı tanıyorsun deyip hamd edip şükretmek lazım. Yoksa bunun yerine sadece imtihanı görüp, arkasındaki nimeti görmeden imtihanın sahibine kızmak, evet. Edebe aykırı olur. İnşallah gönlümüzü bu şekilde düzeltiriz. Evet. Vuslat yolunda hep beraber yürürüz inşallah. i̇nşallah. Efendim arkadaşlar da uyarıyorlar. İzmet evet. olursa bir mesajla bitirmek isteriz. Evet. Yine siz efendim. Daha sorular var efendim. Evet. Efendim İsmail Alasu Peygamber Efendimiz zamanında Tarikatlar yoktu, şimdi neden tarikatlara dahil olmayı farz gibi gösteriyorsunuz? Bir de devamlı demiş, mürşit nedir? Ben de sizin mürşidiniz olabilir miyim? İslam'da mürşitlik var mıdır? Her Müslüman bir tarikata dahil olmak zorunda mı? Evet. Tarikat demek, yol demek. Buna beraber mezhep demek, yine yol demek. Yol, Zeheb'e gitti, mezhep, gidilen yol demektir. Her bir sahabenin bir mezhebi ve bir tarikatı vardı. Bu istisnasızdır. Yol olmadan Allah'a nasıl gidilir? Allah cennete koşun dedi, durup dururken nereye koşacağız? Yani kalkıp mı koşacağız? Yoksa bu yolculuk, bir gönül yolculuğu midir? Bir gönül konuşması midir? Gönlün koşması gerekir. Nereye? Cennette. Hepiniz Allah'a firar edin. Nasıl firar edeceğiz? Evet. Bu manevi firar. Manevi koşmak. Evet. Her sahabenin bir tarikati ve bir mezhebi vardı. Mezhebi, tarikati. Resulullah Efendimiz'den nasıl görmüşse öyledir. Zahiri olarak nasıl yapmışsa öyle yapar. Bu onun mezhebi olmuştur. Manevi olarak Resulullah Efendimiz'in nasıl yaptığını, nasıl bir halde olduğunu görmüştür, seyretmiştir, anlamaya çalışmıştır, o hale bürünmeye çalışmıştır. Bu da onun tarikati, manevi yolu olmuştur. Evet, öyle buyurdu Resulullah Efendimiz. Her gönülden Allah'a bir yol gider. Evet, zahiri olarak ayrı, manevi olarak ayrıymış. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, her biriniz için iki şeriat, iki yol vardır. Biri zahiri, biri de manevidir. Onun için olmazsa olur mu? Olmazsa Allah'a ve Resulüne göre olmaz. Değil mi? Allah ve Resulüne göre olmaz. Eğer biz Allah'a ve Resulüne iman etmişsek, bu durumda hem mezhebimizin hem de meşrebimizin olması gerekir. İkisi de olmazsa, bu durumda iman olmaz, yol olmaz. Allah cennete koş dedi, Allah'a firar et dedi, sen durup aval aval bakarsın o zaman. Bir şey anlam anlamamış oluyorsun çünkü. Allah Resulüme tabi olun dedi. De ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin, günahlarınızı mağfiret etsin. Nasıl tabi olacaksın? Yani hem zahiri hem manevi olarak hem mezhep hem meşref olarak tabi olacaksın ki iman etmiş olasın, Allah'ı sevdiğini ispatlamış olasın, doğru söylemiş olasın. Yoksa yalancılardan olursun. Aynı şekilde Allah ne buyuruyor ayeti kerimede? Allah'ın ipine hep beraber sarılın. Evet. Bizim tarikat demek, mezhep demek aynı şekilde beraber Allah'ın ipine sarılmak demektir. Bir zahiri olarak, mezhep olarak sarılmak vardır. Bir de manevi olarak, meşrep olarak, tarikat olarak sarılmak vardır. Hep beraber Allah'ın ipine sarılmak. Yok bana Allah'ın ipi gerekmiyor diyorsak, beraber olmak gerekmiyor diyorsak, Resulüne tabi olmak gerekmiyor diyorsak, bana maddi manevi zahiri batini yol gerekmiyor diyorsak biz kendi kendimize ben müminim, ben Müslümanım diyorsak, kendi kendimizi de kandırmış oluruz. Her müminin, Müslümanın mutlaka bir yolunun olması gerekir. Yol. Evet. Bir şeriatının hem zahiri hem de manevi bir yolunun olması gerekir. Hem zahiri olarak Allah'ın emirlerini yerine getirmeye çalışırken bir de manevi olarak gönül itibariyle Allah'a koşması, firar etmesi gerekir. Allah'a yürümesi gerekir. Cennete koşması gerekir. Bunu yaparken de Allah bulunduğunuz yerde bunu beraber yapın dedi. Evet. Başta kardeşimizin sorusuna cevap verirken Allah'ın delalette bıraktığı kimseye veli olan mürşidi bulamazsın demişti. Ayet-i Kerim'e Allah öyle buyuruyor. Bu durumda sen veli olan mürşidi bulamazsan delalette kalırsın dedi. Mürşid farz midir? Değil midir? Evet. Allah'a göre eğer Allah böyle emrettiyse o farz olmaz mı? Bununla beraber mürşidi anlattım biraz önce. Peygamber varisi. Allah'ın ayetlerini okuyup açıklayan, hikmeti öğreten, nefisleri tezkiye eden, kötü aklakı, güzel aklakla değiştiren, bir de bilmediklerinizi öğreten, müjdeci, uyarıcı, şahit. Bütün bu vasıflara sahip olması gerekir. Böyle birini bulduğumuzda ne dedik? Evet, onu mürşid olarak kabul eder. Ona tabi olursak neyi kazanırız? Allah'ın rızasını. Önce hikmeti öğreniriz. Allah'ın ayetlerini öğreniriz. Buna beraber Rabbimizi tanırız. Nefsimizi temizler, tezkiye eder. Hazreti insan oluruz. Yoksa nefsimizde baş başa kalır, evet, şeytanla baş başa kalır, kendimize bir yol yürürüz. Resulullah Efendimiz'in sahabesine buyurduğu gibi, evet oturmuşlar ağacın altında, böyle bir eline ağaç alıp çizgi çiziyor. Bu sirat-i müstakimdir. Benim ve sahabemin gittiği yoldur. Bu yol Allah'a gider dedi. Bu yolda gidenler Allah'a dost olur dedi. Benim ve sahabemin gittiği yol. Sonra etrafa bir sürü çizgiler çizer. Bunlar da yoldur dedi. Bu yoldan herhangi birine sapanlar da yolun sonunda şeytani bulur. Şeytana dost olur. Evet. Allah'ın Resulüne tabi olabilmek için yaşadığımız zamanda mutlaka onun varisine tabi olmak lazım. Tabi olmak sadece ben ona uydum demek değildir. Her anda onunla beraber olmaya çalışman lazım. Onu örnek almaya çalışman lazım. Kitaptan okumak yetmiyor. Her şeyi kitaptan alamıyorsun. İmanı kitaptan alamazsın. Hikmeti kitaptan alamazsın. Aşkı muhabbeti kitaptan alamazsın. Kitaptan okuduğun sadece sana bilgi olur. O bilginin imana dönüşebilmesi için, o bilginin içinin dolu olması gerekir. Onun için. Allah müminleri anlatırken ne buyurdu? Onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda onlar imanlarını arttırırlar. Ayetleri okuduğunda değil, onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda kim okuduğunda? Bir peygamber varisi okuduğunda, peygamber okuduğunda ya da bir peygamber varisi okuduğunda gönlü imanla dolu olan o kelimelerin içini doldurduğunda, imanla doldurduğunda, muhabbete doldurduğunda evet. ne olur? İmanı arttırır. İman olur. Meshide tabi olmak Allah'a dost olmayı kabul etmektir. Bunun için ben de gerekeni yaparım demektir, diyebilmektir. İmanın gereğidir bu. Ama bu fedakarlığı yapmak istemeyenler bundan kaçar. Herhangi bir şeyi öğrenmek istediğimizde en işi en güzel işi kim yapıyorsa gidip ondan öğreniyoruz. Evet kulluğu da en güzel kim kul olmuşsa gidip kulduğu ondan öğrenmemiz gerekir. Kulduğu kimden öğreniyorsak o bizim mürşidimiz olmuş olur. Önderimiz olmuş olur. Ona tabi olmuş oluruz. Mürşidi kabul etmeyenler kendine evet, yüzlerce mürşidi edinir. Nasıl? Hangi konuda kimi kendine örnek alıyorsa onun mürşididir. Çocuk doğduğunda anası babası ona mürşidlik yapar. Onu rüşdüne erdirip büyütür. Sonra Arkadaşları ona mürşidlik yapar. Daha sonra mürşidini kendisi seçer. Ben faranca gibi olmak istiyorum. O senin mürşidindir. Ama bir konuda birini mürşid seçer. Başka bir konuda başka birini mürşid, mürşid seçer. Kendine örnek kabul eder. Birçok mürşidi olmuş olur. Mürşidsiz hiç kimse yoktur. Eğer mürşidi veli olan mürşid değilse Allah'tan veli olan mürşid değilse evet bütün diğer mürşitler onu sadece Allah'tan uzaklaştırır, başka şeylere kul yapar. Ama mürşidi, veli olan mürşid ise bu durumda onu Allah'a dost yapar. Tercih kula aittir. Evet. Sen başka söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Yoksa bir mesaj var aslında onu okumak istedin. Evet. Okuyayım isterseniz efendim. Okuyalım. Efendim Çerkes köyden Nurhan Aysal Allah'ım benden mutlusu yok yer yüzünde. Geçen haftadan beri yıllarca sevdiğini beklemiş de yeni kavuşmuşlar. İlk bebeğini yeni kucağına almışlar. Dedesinden yüklüce miras miras kalmışlar. Kim nasıl bir nimete kavuşmuşsa o ona mübarek olsun. Ben abı hayat buldum. Rabbim yerle arş arasını, doğu ile batı arasını dolduracak kadar Cümle yarattıklarının ve yaratacaklarının sayısı adedince Zerreler adedince Allah'a hamdolsun Allah dostunu buldum Geçtim dünyalıktan içimi huzur ile doldurdu yaradan Layık olmaktır tek istediğim Mevlam Yol bir tanedir dedi o canan Engelleri kaldır koşarak sana varayım ya Rahman Susmazsam bu böyle uzayıp gideceğe benzer Kınamayın efendim, dilime vurmuştur dosttan aldığım ikram. Allah'ın derdi, Allah'ın derdi, sen olan bütün kullarına bu huzuru, bu mutluluğu tattır. Bütün dostlara ve dost şahına selam demiş. Efendim. Allah razı olsun. Son söz kardeşimizin olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi bütün kardeşlerimizin üzerine olsun. Kardeşlerimize muhabbetlerimizi arzu ediyoruz. Teşekkür ederiz. Efendim çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz, soramadığımız sorularınızı inşallah bir sonraki hafta sorarız. Buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz, selametle kalınız. Kendinize bakın bakınız efendim.